bir anda değişir bu. Amanın komşular, yetişinler, dostlar, amcalar da günün gazetelerine bakıyorlar buyursunlar. Bakıyorlar. Bakıyorlar. Günaydın. Günaydın. Bugün şurup gibi bir hava ile karşı karşıyayız. Şurup mu evin dili bu? Bizim evimiz nasıl şurup gibi ya? Vallahi, tanrı sağ olsun nokta. <gülüyor> <gülüyor> Şortumu çekmişim ömrümde hayatımda bu sene ilk defa. Futursuzca bacaklarımı sergileme imkanı sunuyorum. Biraz da biz bakabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi bu İsmail, İsmail diye isim geldi ya. 3 günlük hemen baştan belirteyim. programımız ona göre yapalım. Evet. Sabahtan itibaren 3 günlük çakma bekarlığım var. O ne be. Düğün enes turnesi. Kardeşim Elif. <gülüyor> Sabah 10 ile 6 arasında çakma bekarlık var. Ali Kayacan. Ali Kayacan da mı turnadı? Yok o değil turnede. O da turnekasının altıya kadar sadece <gülüyor> <gülüyor> bökerlik yaşayabiliyorum. Sabah 6.10 mu? Wolverine Star Trek Angels and Demons. Evet tamam. Üç güne üç film. Benimle bu coşkuyu yaşamak isteyenler <gülüyor> telefonumu biliyorlar. <gülüyor> Elimde iki kişilik Wolverine bileti var Ege. Hay hay buyursun gelsin. <gülüyor> Hayır, iyi olmuş ya hadi bakalım. Yaz bekarlığına hazırlık sürecinde Ege Kayacan. Ona göre ayarlamaları yapın. Bu Bence vursuna... yaz bunu bekliyordu. Şu Ege bir bekar kalsın da ben de bir rahat rahat geleyim. Buna... Çünkü her sene geleneksel olarak yaz bekarı coşkusunu yaşıyorsun sen değil mi? Benim anonsumla başlıyor. Gonga vuruşumla başlıyor yaz bekarlığı. Zaten dört şey var. Üç cemrenin düşüşü. Bir de Ege'nin <gülüyor> Ege yani yaz, yaz bekarı anonsu. Bu çakma bekarlık. Daha bu öncesi öncesi ve sonrasıyla çakma bekarlık. Zaten kuş gribi yüzünden ha, onu seyahati iptal ettik. Seyahat. Aa mi? iptal mi ettiniz ettik. Kuş gribi yüzünden Emin misiniz mi? Ege? Eminiz Oktay. İyi bildiniz şey diye hatırlamasını istemiyoruz. <gülüyor> ya dokun oraya. Dokun oraya. Böyle bir tatil olacaktı. O yüzden bari adam gibi seneye virüs biraz daha güçlensin de biz de öyle gidelim dedik. Virüs de Allah güçlenirken Allah. siz de daha güçlü hale geleceksiniz. Çok doğru söylüyorsun. Yani Aşısın maşısın. Neyse onu Tabii yaptırır. Ne, tedavisi neyse yaptıracağız. Hey Mola diye gideriz. Buyursunlar efendim. Ama bu Termal İsmailov Antalya'da 1.4... Termal 4... mi? Termal değil. Termal İsmail. İsmail Telman. Termal İsmail. İsmail. 1.4 milyar dolara yaptırdı ve babasının adını verdi. Babasının hayrına yaptırdı. <gülüyor> Sebil mi? Sebil'in açılışına 25 milyon yürü mal olmuş. Kimler geldi kimler geçti hafta sonu. Sherin Stone neymiş ya ne, ne yapmış otel mi yaptırmış otel yaptırmış ya Antalya'ya Sebil yok mu Sebil Sebil var. sebil varmış. Vallahi bir o eksik. Sox'u istediğin gibi içiyormuş. Bak bu herkes geliyor. Domuz gribi, Mobs gribi hiç kimse tınlamıyor. Sherin Stone, Richard Gir, sevgili Monica Bellucci, sevgili Maria Carey, bunların part. hepsi ülkemizde miydi hafta sonu? Tabii canım Seal, Tom Jones. Bunların hepsi alayı oradaydı. Seal'ın karısı Gil gelmemiş mi? Seal'ın karısı Gil gelmemiş. Monica Bellucci şeyden bağırmış e, ne derler ona Pencana. ay yok mu beni diye I, I love you Telman diye bağırmış mikrofonu eline aldığında sahneden I love you Telman Lan, I, I love, love you telman. telman neyse efendim iki şarkıya karşılık 200 bin dolar aldığı söylenen Monica Bellucci mi? İbrahim Tatlıses hmm. <gülüyor> Allah Allah ve bu nasıl e, sevmek aynı şarkı değil mi bu ikisi ya Evet. <gülüyor> çok çok fena kızık yemişler Allah Allah ve bu nasıl sevmeye ama bir dakika ya falan derken ham. bir şey alıp gitmiş vallahi, Paris Hilton gece boyunca hiç otur hiç oturmadı bol bol Türk rakısı içen Paris masa masa dolaşıp konukları öttü bir taşta iki kuş diyebilir miyiz vallahi. Paris Hilton çünkü var mısın yok musun a da geliyormuştu. o zaman gelmişken onun çekimini de yaptılar herhal tahmin ediyorum Antalya'dan İstanbul'a gelmiş bile o zaman tamam. Özel uçağıyla. Olay bitmiştir. Olay bitmiştir. Efendim şöyle. Maria Kier'in... Paris yeni... Hilton'u... Valla o kadar çok kutuya da gerek yok ya. Üç kutuya paylaştırsalar biter hikaye yani. Niye? Sığar ufak tefek çıtı bir şey. Tık, Kız... tık tık tık tık. Ye. Kızı mı? Diz. Ben. Onu. Hadi kafaya da bir kutu. <gülüyor> Kafa büyü. Paris Hilton'un kafa büyük, Kafa, kafa büyük ayrı var. bir kutu ister. Ne diye bağıracaklar şimdi ya? Fifty Fifty diye bağırıyorlardı. Paris, Paris diye bağırıyorlardı. Tam da benim Paris Hilton. turunu iptal ettiğim haftaya bak. Nispet yaparcasına diyorum ben. Paris Paris bu kadarı, bu kadarı diplomatik kriz. Ben hemen bunun Fransız elçiliğinin önünde gösterilere başlıyorum. Bu kadarı kadın kızında bile görülmez. Peki. Maria Kerry de biraz kromuymuş neymiş? 100 bin dolarlık yüzüğünü gösterip şey demiş. Bunu bana İsmail'in ailesi gitti yiyorsun. Maşallah, maşallah topaç gibi bir savaş. Maşallah maşallah ya ona şey yaradı. Ne de yaradı denir. Yaramış. Yediği içti Quincy yaramış. Quincy Jones yaradı. <gülüyor> yani Quincy Jones yaramış. Yediği içti yaramış. Toparlacık olmuş. Hatta böyle. Hani balık eti dedikleri. Ama zaten öyleydi canım. Yok yok maşallah olmuş. Nasıl bir tarif. balıksa balık eti gibiydi Sağlam de. bir balık. Ondan sonra böyle güzel. Antalya ne, coştu. Memeli Antalya balık. coştu. Evet Oktay. Antalya coştu. Ne diyorsun? Antalya coştu diyoruz. Evet. Anladığım kadarıyla. Eee Sürekli bir haftadan fazla daha doğrusu canım sıkılıyor ya cümlesini kuruyorsanız sıkıcısınız. Her şey tehlikede demektir. Domuz gribi kapınıza kadar gelmiş o demektir. O adamın kurduğu cümlede bir şey yok. İnsanın canı sıkılır bir hafta boyunca sen yapacak bir şey bulamıyorsan sıkıntı sende. Canım sıkılıyor valla uzmanlar demiş hem sağlığınız tehlikede hem de depresyondasınız. Aman dikkat 7-24 can sıkılmaz arkadaş demiş doktor. Murat Bey, başlarında bir babaları olsa şey diyen, sıkıca iyidir, kolay çıkmaz diyen bir baba olsaydı... Babam ne demek istiyor diye yani, bir hafta daha düşünürsün, geçer işte o sırada. Bu diye. sözün yavaş yavaş yeni yeni böyle e, babaların şeyinden düşmesi, lügatından eksilmesi... ...bence Türkiye'de depresyonun artmasına neden oldu. Bir zamanlar hiç böyle depresyon diye bir şey yoktu. Canım sıkılıyor diyene sıkıcan iyidir diyen bir büyük vardı... Yeni nesillerle beraber bu cümle artık ne oldu ve elicim. Koş depresyon ilaçlarına, koş psikiyatriste. Genç bab der adına e, bir açıklama yapmanı istiyorum. E, genç bab der. Genç bab der'den ben ayrıldım. Kendi derneğimi kurdum. Gerçekten mi? Hah şu bab der. Şu bab der. Şu bab, şu bab. <gülüyor> şu bab, şu bab <gülüyor> direkt bizde davet ediyoruz. Ha. Şu ee, baba. Genç bab der'de de bab şu babayı... babalar der yani. <gülüyor> Şuç bab der. Babayı bab yaptınız değil mi? E, Genç kardeşim, bab der. Babayı, neyle, babayı, babayı bab eyleydik. Bir, bir hastaha koy ya. Babaya babey diyesin. İsviçre'de. <gülüyor> ya a ney diyesin. Çiftçi takvimi yapılmış. Aa, çiftçi takvimi. Tabii Her şeyi alırım. alırım. Çiftçi <gülüyor> takvimi. İki takvimi evden eksik etmez. Ne geliyorsa etmez. aklınıza bir, çiftçi takvimi deyince. Saatli marif takvimi. <gülüyor> evet. İki pirelli takvimi. Bakın dikkat ederseniz bu saydıklarım arasında çiftçi takvimi yok. Bundan sonra girecek faiz Çünkü çiftçilik yapan yakışıklı gençler üstleri çıplak şekilde çeşitli hayvanları kucaklarına almak suretiyle... Kaç çocuğu, kaç çocuğu diyorum. Kaç dört. Bu, çocuğu, bu herifin dört çocuğu varmış. <gülüyor> ne? Kaç hayvanı alacaksın? Koyunu al, keçi al. Hadi diyelim ki öküzü al. Domuz alırlar. Domuzu, Domuzu al. Grip var diye almazlar. 2010 yani. çiftçi takvimine girebilmek için seksi pozlar vermişler. Erkek pozları mı? Kim alır çiftçi takvimini ya? Aa, Onun yerine o adamların kızları, bacıları olsa... O zaman... <gülüyor> İsviçreli balıkçılar almış. <abi>, şey. <gülüyor> Ona biraz sapıkmış. Milletin, karısının, kızının, bacısının fotoğrafları olan takvimler istiyorum. Işte. <gülüyor> Takvimciye gittiğimde de ilk onu söylüyorum. Bacılı takvim var mı? Bazel, <Gülüyor> Ben, Argovia gibi İsviçre'nin çeşitli bölgelerinden gelen genç çiftçiler seksi bozların yanında jüri'nin sonutlarını da yanıtlamışlar. Neylerini? <gülüyor> ne sorabilir <gülüyor> ki jüri? Çiftçilikten iyi kazanıyor musun? Evet. bacağınız nerede? <gülüyor> Bu sorumu yanıtlayın. <gülüyor> Bacım gelemedi ben geldim. Ay, mesela burada bir tane fotoğraf var. Genç bir kuzu... Ama genç bir, genç bir çiftçi. Küçücük <gülüyor> gül bir kuzuyu kucağına almış ve gülüyor. Gül Allah gül. Gül Allah gül. gül. Takvim mesajı 13 yarışmacı alınacak. Ne, nasıl 13 Biraz ya? yanlış mı ya. Bunun üstüne kapağı, kapak mı acaba? Kapak kapak. Kapak olur mu acaba? Kapak, kapak olmuş. 4 saniye durur takvim kapak. Olur mu? Arkaya döndürülür o. İyi bir takvimde döndürülür. E, tamam döndürdüm bitti işte. E, olur mu canım? Her fotoğraf bir ay kalmıyor mu? İyi... Ser bir şeydi yaklaşımda. Joker'miş Joker birisi. Yoksa ya. takvimi bu yıldan alacağız 2010 takvimini. Kapaktaki resim Kral, daha doğru, 2010 ocağa kadar mı duracak? Ocağa kadar gider. Ha, yok bir, bir ay bir önceki yıldan veya bir sonraki yıldan çıkıyor ya. Hmm. Hmm. Aralık çıkıyor. 15 gün. Aralığın son 15 günü ocağın ilk 15 günü müymüştü? Yok öyle değildi. Ne? İşte, yani Aa, Aralık olmadı? 2008. Ha. Belki bir fotoğrafta iki kişi vardır yani niye öyle şey yapıyoruz? Birbirini 2008. kucaklamış iki yakışıklı çiftçi. Bence Hı. son 12 ay yani 11 ay boyunca hayvanları kucakladık bir ay boyunca birbirimizi, birbirimizi kucaklayacağız akıl ettik Nasıl mesela Almanya'dan gelen e, vatandaşlarımız şeyler 11 ay hayvan gibi çalışıyoruz bir ay insan gibi tatil yapıyoruz <gülüyor> diyorsunuz onun gibi bu demek ki İsveç çiftçisi de 11 ay hayvanları kucaklayıp bir, ay bir ayda birbirini kucaklayıp kucaklay ne kadar güzel işte orada sevgiyi veriyor hayvan sevgisi ve insan onun insan sevgisine dönüşümü Önümüzdeki Yaparak. saat teflon musunuz sünger misiniz tartışması başlıyor. Teflonum. Teflon musunuz sünger misiniz bu yarışmaya gireceğiz. O zaman sizi Japonya'ya götüreyim. Buyurun. Bu herifi çok sevdim. Koji Suzuki. Suzuki. Şimdi Japonya'da dünya edebiyat tarihinde bir ilke imza atıldı. Doğru. Tuvalette bir şeyler okumayı hepimiz seviyoruz. Seviyoruz. Ama işte kimimiz utanıyor. Mesela bir dergahada dışarıdasın. Deyin bir kafedesin. Oraya dergileri koymuşlar. Kafede zaten... ...rahat edebilen var mı bilmiyorum. Ben mesela hiç bakmam. Orası, burası, şurası... ...dünyada ilk defa girdiğim tuvalet... ...hiç bakmam. Neye Tek baktığım şey tuvalet kağıdı var mıdır? var O zaman bana. Benim için On bitmiştir. Ama bazısı işte okumadan yapamıyor. Alışkanlık meselesi. O dergiyi oraya nasıl soksun? Dışarıda, içeride, sağda, solda hep ne yaşanıyor? Sorunlar yaşanıyor. İnsanlar... <gülüyor> Boğazımda tatlı bir şeyler oldu. Utanıyor, sıkılıyor. Utunar, sıkılıyor. Şimdi Japon adam e, kozini... Japon adam hmm, cevap ver. Hollywood yapımı e, yüzük filmi var ya. Bunu evet. yazar aynı zamanda. Yüzük mü? Yüzük vardı ya ring. Halka, Korkunç halka. film. Korkunç filmi de değil ya. Halka değil mi o filmin şeyi? 100... Çeviri hatası yapıyorsun Fahir. Aa doğru. Anında çeviriyor ya Fahir o yüzden. Anında çeviriyor doğru. Ring diye görünce hemen yüzük diye çevirdim. Şimdi bu da güzel tuvalet kağıtlarını almış. Ulan en güzel nereye yazılır? Anında tuvalet kağıdına yazılır diye. Tuvalet kağıdına romanlar resimli baskı offset süper inanılmaz emicilik on numara. Hem okuyorsun okuduğun kısımları cırt alıyorsun tak temizliğini yapıyorsun. Fahir böyle bir şey sen yapabilirsin Türkiye'de. Nasıl ya? Yıllar şu... Neydi o senin yazdın baştan sona yazdığın bir şey vardı. Kafiniyos mi? Kafiniyos. Oranın içeriği tam tuvalet kağıdına uygun bir şey işte. Tabii ya onun biraz daha... Faydalı güzel. bilgiler, testler, mesela çıt bir parça koparacak faydalı bilgiler. Önünde sorular, arkasında cevaplar. Çıt bir parça koparacak burçlar. Bir parça koparacak... Çıt diye, çıt diye başla ya. Çok Dünyada enteresan çıt, haberler. Bir, bir parça. Dünyada enteresan Hayır, haberler. var. çıt bir parça koparacak. Onu bir daha disene. Çırt bir parça koparacak. Oh be! <gülüyor> Şimdi keyfin <hepimi> yerine geldi. <gülüyor> Valla fiyatı da ucuz. Ucuz. Aa güzel güzel. Hadi kalabalık. yap sen bunu. Ne yapayım ya tuvalet kağıdını basayım. Başına Abi. da yani şöyle havalı bir fotoğrafın olur. Roman yazarların öyle olur ya. Valla adamı da. Gerçi daha... birisi evet. düzenli olarak. Yemin öyle fotoğrafı var. İşte tamam yapacağım şey belli. Elimi çenemin altına güzelce sıvaştıracağım. O eski adam. Yazı nasıl... durmuyor mu? Ha? Eski yazdıklarım durmuyor mu? Eski yazdıklarım boş ver, yeni yazarım ya. Hepsi hepsi şeyim de benim. Ne derler ona kafada? Hayır, hepsi kafada. Şu anda 12 tuvalet kağıdını çıkaracak. Ama onun düzeyde bir şeyim var. Onun mürekkebi kaliteli yapman lazım Faiz. Ben yapacağım canım. Onu baskıcı şey düşünürsün. E çıkmasın eline çıkmasın değil çevreye bulaşmasın dargülsün. çevre derken çevre, çevre anlaşılmasın daha işte. hayranım bulaşmasın o da. derken sıvaşmasın sıvaşmasın çünkü mülkep böyle ıslanırsa adi <gülüyor> gazete gibi olmasın yani yok yok olmaz birinci kalite tuvalet masraftan kağıdım. kaçma hiç masraftan kaçma yok hocam tuvalet kağıdında yeni bir çığır açıyorum helal olsun Suzuki'ye helal olsun Faer Önce helal olsun kullananlara ben böyle bir çenemin... helal Bil olsun kalın bağırsaklara <gülüyor> Vallahi doğru söylüyorsun çok büyük nimet yani Nimit'in tuvalete gidebilmek çok önemli bir hadise. Nasıl adam böyle elini çenesine sıvaştırmış ya... Sıvaştırmak. Daha altına da dipnot yazacağım. Nasıl ki kuşların yuvaları varsa siz de öyle sıvaştırın diyeceğim. Ayakası oldu ama sonuçta... Ama şey de güzel olmaz mı ya bak o da bir hani bazı yerlerde işte mesela bir fotoğraf koyarlar iş yerlerinde bu hani sinirlendikleri şeylerine müdürlerine falan böyle istediklerini gözlerini oyabildikleri falan bir şey vardır ya. Gıcık olan ne kadar tip varsa bir araştırma yapalım. Onların fotoğraflarını tabii birebir olmak kaydıyla. Tehlif vermen gerekir. Hadi ya. tabi ha. Her sıva, sizin her fotoğrafınızı savaştan... kullanacağız. Durup dururken de kendi gıcık olduğundan adamı telif vermek bir garip bir şey. Önce ne? o zaman kendi fotoğraflarımızdan başlayalım. Öyle bir şey yapalım. Çünkü romanı yazdın güzel hepsi gidecek diye bir şey olmasın. Bence arkası yarın şeklinde ha. yazacaksın. Öyle olmalı. Acaba diyorsun. bu kutudan çıkabilecekler miydi? Hop! Ertesi gün adam şey yapacak. Şunları hemen yiyeyim de. Bir an önce. Hatta belki daha çok sebze yiyecek. Düzenli olarak insanları İnsanları tuvalete teşvik etmemiz lazım Çünkü ortalık kabız kaynıyor <gülüyor> Kabız kabız kabız Söyle bir sokağa çıksanız son. İnsanların yarısı kabız New Soul of the World muhabirleri <gülüyor> İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Şoförüne bin sterlin rüşvet vermişler Sebep? Eyvah. Makam araba, arabasına binmek için e Bin sterlin iyi bir para be Ondan sonra da saraya girmişler E arabayla tabi çünkü stiker'ı <gülüyor> varmış gazete sonra da bu ne sorumsuzluk hayatı tehlikede derken hop şoförü görevden almışlar ama kaç yıllık şoför hem de o de emekli maaşımın bin katını aldım gazeteden demiş <gülüyor> zarflama haberlerle ünlü İngiliz gazetesi olarak bilinen bu gazete krediçe Elizabeth'in çevresindeki güvenlik açığını ortaya çıkarmış oldu bu hareketiyle hadi işte yıllardır köşke nasıl gireceğiz nasıl gireceğiz diyorduk bu adamlar demek ki bunu mu düşünüyorlar acaba para abi. her kapıyı açıyor mu yani o bir kez daha ortaya çıktı mı? para bu, meblağı yüksek bin sterlin bin sterlin ya öyle çok böyle, büyük bir para bin değil bin sterlin mi evet hiçbir şey değil ya bin sterlin arasında bir şey koydular herhalde hap hap tipi bir şey tamam tamam dedi adam A ayrıca şoför bu şey sırasında araçla ilgili gizli bilgileri vermiş ve kraliçenin yolculuk sırlarını anlatmış Araç araçla ilgili kraliçeğin. gizli bilgiler abicim bu araba 1200 kisi aslında ka ne kadar yakıyor şey olduğunu söylemiş kraliçenin arabası tüplü Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ne olabilir Çünkü DPG'li araç giremez diye şey varmış. Bakın. Tabii canım. Bakın. nasıl? Bunlar ama ben kraliçeyim oldum. Nasıl giremiyor diyerek Hı. bunu ortaya çıkarmışlar ve karaciy mağdur olmuş. Bütün ışıkların şeylerin hepsinin yerini göstermiş. Mesela arabada acıkırsa kraliçe diye pis kibrit koyuyorlarmış. Çünkü onlar öyle çay pis kibrit şey falan. falan da göstermiş. Bütün onların da. yerini göstermiş. Bak mesela koltuğun altında şey var. Koltuğun altında komple nelevi varmış mı? ya. Nelevesi ya? Giriyormuş kraliçe. Vallahi mi? Geri geldiğinde. Ben de şey, kraliçe sürekli burnunu karıştırıyor ya. Koltuk. Seviyor kadın yani. O doğru. koltuk altı kompil diyor ya. Adam diyor ki haftada iki temizlik yaparım bana mısın demez. Kraliçenin koltuk altı mı? <gülüyor> Kraliçenin koltuk altı. <gülüyor> Kraliçenin koltuk altı takımı. Evet. Esprilerle, şakalarla bir saatimizin sonuna geldik artık. Hayda. Onun... O doğru. O gerçek. Ama ne yapabiliriz? Ben size şöyle bir e, öneride bulunayım. Ben şimdi sizi olduğu gibi buradan dışarı alayım. Tamam mı? Gazetelerinizde falan. Olduğu gibi çıkın. Anıl gelsin. Haberleri versin. Ondan sonra ben size bir ayarlama yapacağım. Önümüzdeki saatte tekrar buluşacağız burada. Günaydın. Günay, ay, ay Günaydın. Beri'nin istek şarkısıydı, da önüne ekmaşırı ona sabahlar devam ediyor saat 9.19 buyursunlar. Isız Adam'ı yakayacağım. Sana bir müjdem var. Bana mı? Sana bir müjdem var. Bu şimdi ısız adamı oynayan deli var ya Cemal evleniyordu. Ha, Evleniyordu. İnce Dudak Cemal mi? Ha, i̇nce Dudak Cemal'in sevgilisi yani var. Yani mavi telaş mı? Ha, mavi telaş lale. Mavi telaş laleli ıssız adam ee, Cemal. Cemal. Tamam çok güzel. Lale'nin bir tane kız kardeşi var Mine. O kimle beraber? Şeyle beraber. Mahsun Kırmızı gibi Evet onunla beraber. Aha, yeni lakabını biliyorsunuz. Isız, Isız Mahsun. Issız bacanak. <gülüyor> Isız Bacanak. Isız <gülüyor> Bacanak. <Ay>, ıssız Bacanak. Bacanaklıkla ıssızlık hiç... Bir araya gel oksimaron oldu ya. Bacanak ıssız olur mu ya? Hiç ya valla bacanaklar, tüm bacanaklar kardeştir bir kere. En başından bu, bu öyledir. O adam ne olursa olsun ıssız bir şey diye olacak ben size söyleyeyim. Aa, yok bacanak ki. candır ya Bacanak kandır yeri geldiğine Bacanak kardeştir Bacanak kardeşten de ötedir Kardeşten de öteydiler Şen bacanaklar <gülüyor> <gülüyor> şehvet, <gülüyor> bacanakları. şehvet bacanakları <gülüyor> Şehvet bacanakları ne oldu ya Bizim bir güzel proje vardı Şehvet bacanaklarına dönüştü Evet şöhret bacanakları Senin de bacanak yok değil mi Benim maalesef Benim Bahare de bacanak yok Çok yakındım bacanaklık mü müessesesine Direkten döndü direklerden döndü. Bu domuz gribi bacanaklık mı mahvetti. mahvettir. Bacanakların öyle. o en güzeli. <gülüyor> Onu bekliyorsun değil mi? Hayatının evet. bacanağını bekliyoruz. İdeal bacanak bekliyoruz. İdeal bacanak aranıyor. <gülüyor> evet Oktay'cım. Hoş, hoş bir espriyle başlayalım istedik bu bölümümüze. Jeremy var İngiltere'de biliyorsunuz milyoner iş adamı Jeremy Taylor. Ne yapıyor Cere Jeremy derler ona. Helikopteriyle evinin üstünde turlarken hırsızın evine girdiğini görmüş. Ne turluyormuş helikopter bak, ne evin üstünde ya büyük rahatlık nasıl ne diyor yani gezi geziyormuş işte Roger helikopteri ayarla evin üstünde biraz dönelim. Ne? Ya uyku Öyle... tutmuyormuş helikopteri oda adam evin üstüne niye doladı bitsin şöyle bir Londra'yı dolası sabah. evi dedi zaten komple zaten... Londra'nın yarısı Jeremy. Jeremy Jeremy zaten merkezde oturuyor hmm. yani parası şey olmadığı için merkezde oturur oradan oraya giderken oradan oraya. La demiş, şu demiş, bizim demiş ev değil, değil mi? mi demiş. Ondan sonra hırsız görmüş, daha doğrusu evinden çıkarken görmüş elindekilerle beraber hırsızı. Sonra hırsız kendi evine gidinceye kadar takip etmiş. Helikopter Helikopterden ile. mi? Ondan sonra telefon etmiş. Kız kıvrak. Kız kıvrak. Kız kıvrak yakalarmış. Adamı ve... yatakta kız kıvrak yakalamışlar, <gülüyor> çıplak bir şekilde. 2500 sterlinlik yakıt harcadım ama içime de değdi doğrusu demiş 2500 sterlinlik <gülüyor> doğal gazı <gülüyor> doğal gazımı çaldı demiş <gülüyor> sayaç beraber çalmış <gülüyor> tamamını yüklemiş çünkü egecim valla şu doğal gaz sektörüne o kadar uzaksın ki ah yavrum ah yavrum Niye da say çalamaz mı sayaç da Resetlenir, Resetlenir. otomatikman reseptörler devreye girer <gülüyor> tugay da bırakmış ya dün son maçını seyrettim onun. Nasıl bırakmış? Futbolu mu bırakmış? Futbolu bırakmış valla. Son, son, yani bırakmış dedi son resmi maçına çıktı dün. E, ne yapacak şimdi? Ya herhalde bir tane market açacakmış. Oğlum, ben demiş hayatımın şeyini bundan sonra buradan çıkaracağım demiş. Sekiz yıldır oynayan Tugay maskeli baloyla uğurlandı diye haberler var yabancı basında. Seviyorlar mıydı Tugay'ı? Çok, Çok seviyorlardı. Canım. İki kere zaten en iyi gol şey ne derler yılın en iyi golünü almış falan. yani. Yılın en iyi golünü koklayan adam. Bu arada dün lig heyecandan herhalde herkesin kalbini durdurdu. Çatladı. <gülüyor> heyecandan çatladı. İki cümle daha et. İki cümle. Yani ee, bir oradan gol geliyor bir öbür taraftan gol haberi geliyor. Serseme döndük. Çok güzel. Tamam yeterli. Sersemletti. Senin telefonlarına mı geliyor? T mı geliyor? Sen telefonunu öyle ayarlasana ya maç sonuçlarını. Maçsonucu.com maç diye bir yer var. Gol olunca Hah! diye skorla beraber her şey oluyor. Ya internet şey olmaz. İnternet imkanı olmaz. Bilmem ne olur. Cep telefonla her gol atılınca mesaj gelin. Haftanın golleri geliyor. Haftanın Vay. golleri. Çok güzelmiş. Herkes bütün taraftarlar Tugay maskesi yaptırmış. Hepsi takmış. <gülüyor> Ben o sempatik maskesi. Benim evimde bu vardı. <gülüyor> <gülüyor> en son dağıtmışlardı. Diye. E bir de en son şey yapmıştı ya. Şimdi Mehmet Ali öyle maskesi vardı. Yok canım Kenan Doğulu yaptırmıştı. Herkes Kenan Doğuluydu. Biz doğum günü ya günü partisinde. Hani şu 1500'üncü özel programa yaptıracaktık. Maskeler. 3000 olacağız. Artık 3000 de yaptırırız. 3000 mi? 3 bin zaten başlam. günde 3 programda 3000 bin program yapmış oluyoruz otomatikman Bizde 3 sayıdır otomatik 15 günde 1 bin program oluyor işte <gülüyor> Vay ne yapacağını şaşıranlar köşemizde bu hafta Ne oldu şimdi Beşiktaş şampiyon mu Aa, gibi mi Bak bugün bütün şeylerde ne derler Manşetlerde Beşiktaş şampi. Şam. Şampi. şampi Şampi Şampiyon gibi Gibicesine diye Çünkü son haftaya kaldı son hafta Yendin yendin. Yenemedin. Hadi bakalım Sivas Spor Galatasaray Spor maçına bak. Oradan eğer Sivas Spor aldı sen yenildin. Otomatikman Sivas Spor kazanmış olur. Gal Galatasaray da son maça ee, bayağı asılacak. Çünkü UEFA'ya gitmek için şansıdır. <gülüyor> şansıdır derken? <gülüyor> bu da Galatasaray'ın şansıdır. Onun Peki şansı bir şey var. soracağım Ege. Evet. Galatasaray Fenerbahçe Bursaspor. Üçü de ligi 58 puanla bitirdi. Evet. Ne olacak? O zaman averajlarını evet. da istersen söyleyeyim sana. Ama abi yani istiyorsan söyleyeyim. Ha averaj. Bilemiyorum. Averaj diyecektim ama. Ne diyorsun? Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa. Üçü de 58 puan. Haftaya mesela Galatasaray yenildi Sivas atıyorum. Evet. UEFA Kupası konusunu açtın diye. Galatasaray ile Fenerbahçe de 3 üç, 3'ü de 58 puan. Bursa kazandı. No kim UEFA'ya gidemeyecek Bursa Biri. kimle oynuyor? Bursa bakayım kimle oynuyor Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa'da Güzişte bir birincilik takımımızla oynuyor. Yani İstanbul anladığım... Büyükşehir Belediyesi ile oynuyor. Ya boş ver onu sen. Yendi Bursa. 3'e 58 puan oldu. Kim gider? Kim gider? Bu iki bu üç takımdan ikisi gidecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor. Neye göre belli olacak, belirlenecek? Neye göre, kime göre? Ay, burada neye bakılır? Neye bakılır? 16'lara bakılır fikstür avantajına. Bakıyorum. Hayır, fikstürü. Üçlü averaj. Üçlü averaj acaba? Üçlü averaj mı? Hı hı. 12. Üçlü averaj şöyle. <gülüyor> ee, yani üç gol attıkları maçları toplayıp mesela Fenerbahçe 3 maçta 3 gol atmış. Olur mu oğlum? Üçlü averaj ne demek? 3 korner bir penaltı. Bu nedir? Üçlü averaj He, özel tabii. Doğru, doğru. Özel bir maç yapılacak 3 arasında. Her takımın kalecisi kaleye geçecek. Galiba sarı olduğunu yapılacakmış bu Maç orada şeyler penaltılar atılacak bu kadar. Bitti. Kim gidiyor akada nokta bu durumda? Üçlü averaja bakılacakmış işte. Galatasaray gidemiyor Bursa'ya yenildiği için. 6. 6. oluyor eğer aynı olursa puanları. bu durumlar bunu gösteriyor diyorsunuz. Anladık. Tamam o zaman size ben bir de psikopat bir Ferhat'tan bahsetmek istiyorum. 12 yaşında... Başar mı Ferhat Göçer mi? Yok ya bu mini... Pire Ferhat mı? Pire Ferhat tipi bir şey 12 yaşında İblis Ferhat. Televizyonda izlediği sihirli çocuk dizilerinin etkisinde kalan e, İblis Ferhat kendini sihirbaz sanmaya başladı. Önce gizli güçlerinin olduğunu söyleyen çocuk sürekli televizyondaki kahramanların sözlerini tekrarlıyorlardı derken 8 aydır tedavi gören Ferhat iyice çığırından çıktı <gülüyor> sağa sola saldırmaya başladı doktorlar şimdi korkmayın bir haftada bu şey yaparız bunu sürekli gözetim altına alırsak hiçbir şeyci olmaz annesi şimdi, dur şuna iki tokat aş gideyim kendine gelsin gerek yok biz gözetim altına bir tane çakayım ben doktor Babası... e bir, sadece bir tane çakmak istiyorum babasını zor tutmuşlar hakikaten şimdi ağzını burnunu kıracağım demiş ya televizyonu tamamen yok etmiş zamanında böyle çok etkisinde kalmıştık bizde ve televizyonu vursaydı adam. Çocuğuna vuracağını. Kaldırsaydı televizyon ortada Tabii canım. Sinekleri yok edeceğine bataklığı kurutuyorsun. Bataklığı kurt tabii. Aman biz neyden etkilenirdik ya? Biz bir kara şimşek diye bağırırdık sokakta canım, Ben... Bir de vu, vu diye giderdik gelirdik. Başka bir şey olmazdı ya. Yani bu bir de benim anladığım kadarıyla Ferhat bir yolunu bulacaktı yani televizyon olmasa kuşlara bak kuşlar gibi uçacağım kuş ben diye dese şey yapacaktı yani tabii canım televizyonla alakası yoktu televizyonu ne kadar kaldırırsa kaldırırsa bir de o, bir olur. hani çocukların uyuz tipi vardır ya yani uyuz çocuk tipi modeli yemin ediyorum böyle hakikaten insanın vuracağı yoksa da bir vurası içinden bir geçiriyor vuracağı yoksa bile Lan dur şuna bir tane çekim de, de gözlerini falan kısmış böyle bir sihir yapıyorum tribine gir İyice tribe girmiş bu. Sen bana çak baya sana sihirle <gülüyor> ne yapacağım? çok iyi biliyorum. Ve herhalde bu okul önlerinde satılan turşu sularından bol miktarda tükettiği için. Kafam çok güzel demiş. Köfte... Her şey sihir demiş. Her şey sevgi demiş. Tabi ya. Bu çocuğun aldığı esrar maddesinin haddi hesabı yok ya. Günde bir ekmek yiyor bu çocuk. Bir kö köfte ekmek. Lütfen Bugün ya. Bugün kim yiyebiliyor o köfteyle ekmeği? <gülüyor> ...memur ve işçi esprisiyle bağlasaydın Ege. Emekli emekli esas <gülüyor> oradan bombayı patlatıyorum. Eee ne olmuş? Bir çocuk atlamamış değil mi sağdan, sağdan. Yok yok sağdan soldan atlamıyor. yok. Gözetim, bir... Gözetim altına almışlar. Babası <gülüyor> krizleri eşiğinde kolonyalarla oğlanırken ulan demiş bir hafta daha veriyorum. Düzeldi düzeldi. Düzelmedi ben buna girerim demiş. Kime zaman veriyor babası? Ferhat'a Doktor. mı doktora mı? Doktorlığa diyor. Ya onun yerine çocuğa iki tane şey alsalardı. İskambil destesi alsalardı. Bir şeyler yapsalardı. Çocuk sihir bassa. Hadi bul bakalım karo dördünmesini. Ha desin. bir güzel yönlendireceksin. Ha. Belki çocuk ilerinin şeysi bizim David neydi? David Copperfield olacak. Sermet Erkin olacak. Ha, Sermet Erkin, işte. Erkin tipi. Aynı, aynı Sermet Erkin tipli bu. E, tamam işte bunu biraz kanalize etseler. Madem Meraklı siyeri iki defa şişerdi ondan sonra da derslerin koyulurdu yani. Huyu benzemesin. Huyu benzemesin Sermet Erkin. Bursa'da geçen Mart ayında e, evli ve iki çocuk babası H.Ö. komşusundan aldığı ödünç matkapla bir özel hastaneye gitmiş. <gülüyor> ödünç matkapla. Ali'nin odasının duvarlarını delik deşik edip odadan çıktım. Kardeşim <gülüyor> iyi yapmışsın Ali'ne de bir ders olur. Niye yaptın abicim? Ee, başta niyetim şeydi perde asmaktı. <gülüyor> Öyle başladım her şey bir perde asma girişimiyle. Ondan sonra perdeyi de asmadım çıktım. Yeterdi. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Bu delikler odanın havalanması için yeterdi dedim. Bir matkabın yakışmayacağı üç insan say bana teşekkür ederim. Yani ilk 3'e üç, girersin. Peki şarjlı desem sana? Ha o zaman olur bak. Şarjlı. Şarjlı herkese yani yakışır. Yani ustaların tabiriyle şarjlı e, halk arasında şarjlı vida, tornavida. Ha. O yakışır mı sence bana? Ya sana böyle o tür aletleri ben görmek istemiyorum. Elinde enstrüman göreyim. Ben mahsap Şarjlı, mantap göreyim şarjlı yani. tornavida yakışır. Şarjlı tornavida herkese yakışır. Fay, tornavida. Sana bile yakıştıktan sonra. Herkese yakışır. O kadar kibar, o kadar nezih bir alet ki o şarjlı tornavida. Ikea'dan şeyleri takımı aldıktan sonra koştura koştura Maltepe pazarından. Ben gibi hatırlarım. O kadar kişinin işine yaradı ki o şarjlı tornavida. Fahir. Valla. Hayır dua aldık ikimiz de. Sen niye aldın onu bilmiyorum da. Ve hala kullanırım o mobilyaları. Şimdi HÖ komşusundan aldığı ödünç matkapla. Ben kısaca HÖÖÖ. <gülüyor> hastaneye gitmiş, kadınlar tuvaletine girmiş. Kabine iki delik açmış. İki delik ya 8'lik Sekiz, vidayla. Rustik takacaktı herhalde. Rustik mi? Hı hı. Çünkü hı. benim anladığım kadarıyla bir yeri delip de herhangi bir şey yapmadan çıkıyorsan onun adı rustik takmaya çalışıp çıkmak. işte çıkmadan önce kabine giren hastanenin işte çalışanlarından birini de izlemeye başlamış. O delikten. Anlatayım mı? biraz daha ne olduğunu. İki delik dediği iki gözü için mi? İki gözü de? için, iki gözü iki delik. Kafa bak ya, bir de ölçmüştür onu. Bir gözün oraya gelince öbürü falan diye kalem gözünden kalem çıkararak falan bir şeyler yapmıştır ya. Yani. <gülüyor> Vallahi taciz ve baba. Gözünden kalem çıkarmak zor. Gözünden süt fışkırtarak oraya işaret <gülüyor> <O> da, <demiş. gülüyor> Sütün olduğu yeri delicem. şu Guinness Rekorlar kitabına giren adamı bir geti. Demek ki niye bir insan böyle bir girişimde bulunur? Şimdi Satı, işler. Her orta şey yerine çıktı. oturdu. Maalesef taciz ve mala zarar vermek suçlarından yargılardım. Ege'ciğim senin de taciz ve mala zarar ver. Ne yapmış kadına? Kadına değil. Çek şey, kabini deldiği için. <gülüyor> pis herif. Sen de mala zarar veriyorsun pis herif ya. Niye mala zarar veriyorsun Ege? Sen Rus, serbest rustik düşmanı mısın? El alemin evini delik deşik ediyorsun. Utanmıyor musun lan? Orada çok güzel sıyrılma yolu vardı. Rustik takacaktım diyecek. Sana ne lan elin rustiğinden Aa, kadınlar rustik, dolayıcına giderse. Rustik falan o diyerek çok sıyırdı. güzel yakışır ya. O zaman sevgili dinleyiciler rustik reklamlar hemen ardından da devam ediyor modern sabahlar Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Radyo Tülesi'nin yazısı modern sabahlar devam ediyor sevgili sanal severler 25 Mayıs 2009 pazartesi sabahının gazetelerine bakıyoruz buyursunlar efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eşek krizi ne oldu ya? Flash haber, flash haber, flash haber. Kıbrıs eşeği diye meşhur bir eşeği yok muydu? Onun ilgili mi? Şey. Evet, açılıyorlar mıymış eşşekleri bankedisinde yaptıkları gibi? Ee, düşüneyim hayır. <gülüyor> Şöyle ki, şimdi dip karpaz bölgesinde yaşayan yabani Kıbrıs eşşekleri. Ama burun kısmı hayır. En en uçta gidiyor En, en değil mi? uç kısmı. Orada hatta Kıbrıs. Haritasında ben görmüştüm bir kere eşekler vardı. Eşek resmi koyuyorlar. Eşek resmi koymuşlar. Yani Kıbrıs'ta bir e, tavuk butu gibi düşünürsek... Evet. ...onun tam Tutucuğu. böyle ucu. Onu, tuttuğumuz yer, yani kurumuz evet. yerde küçük parmağımızın denk geldiği yer. Yani Nasıl taş gibi tutarsak o butu... Tavuk butu diye falan diye şey yapma daha neziyor. Bunu hoş bir... E, kuzu pirzola gibi düşünmek daha doğru aslında şekil kuzu, olarak. Da e, kuzu olur. pirzolayı olabilir veya bir şey dağıtılır ne olur? Böyle yani tepside gelir, tepside getirirler böyle... Operatif. Mitit köfte mi? Ha, mitit köfte gibi düşün. Şekil olarak benzemiyor. Mitit... Benzemiyor farim. Şey olabilir, spatula gibi bir şey mi diyorsun sen? Yok, pirzola daha Bence pirzola değil de piramit gibi düşünürsek Kıbrıs'a... Hmm. Yani hep şey olur ya, beslenme piramidinin zirvesinde mesela bir şey vardır. O Kıbrıs'ında zirvesinde, piramidin zirvesinde... Karpaz var. Karpaz var. Karpazı da kimler ele geçirdi? Eşekler ele geçirdi. Çünkü yabani eşekler. Benim de bildiğime göre güzel ayarlama yaparsan geliş-gidiş tarihlerini ve önceden haberdar edersen karpazı Niyazi ile ele geçirebilirsin <gülüyor> diye söylüyorlar. Ee, şimdi e, Kıbrıs eşekleri bölgenin en büyük sorun haline geldi. Zira dip karpaz belediye başkanı Mehmet Demirci şöyle diyor: Eşek sayısı köylü sayısı daha fazla. Kaç eşek var? Ay, çok, sadece pardon, çok eşekten hızlı, farkın var mı? Çok hızlı <gülüyor> soruldu. Kafak karıştırıcı bir soru. Ondan sonra e, bunlar eşekler ya verimsizleştirilmeli verimsizleştirilmeli affedersiniz. Sırlaştırılmalı mı demek? <gülüyor> zaten verimsiz herhalde şu anda. <gülüyor> Öyle takılıyorlarsa. E ondan herhalde zaten biraz e, sağa sola e, İşimiz oluyorlar. gücümüz yok. Ne bir e, kömür taşıyoruz ne sırtımızda bir yük var. O yüzden biz de birbirimize yük olmaya çalışıyoruz demiş. <gülüyor> birbirimize... Ama kendi dünyalarında gayet verimler. Onlara sorsan çok verimliyiz biz diye söylerler Büyük ihtimalle eşeklere yani Baksanıza şu nüfelsin Burada ayıp köylülerin ayıbı Burada ayıp köylülerin ayıbı mı Onlar ne biliyorlar mu? insanlar biraz eşeklerden feyiz alsınlar işte, hey yavrum be eşece Şey mi diyorsunuz Oku da babam gibi ee, şimdi şöyle bölgede bir yakın yabani eşek var. Eşekler köylülerin topraklarına saldırıyor. Eşek saldırısından gerçi eşek saldırısından korkarsın ya. Yok canım eşeklerine saldırdım. Bir filler saldırır benim bildiğim. Bir de domuzlar öyle. saldırıyor bi de bayağı. domuzlar köfezi çıkarması ama yabani eşek ben nasıl oluyor ya ben hayal edemiyorum yabani eşek nasıl ya bu eski kovboy filmlerinde var diye böyle eşek sürüleri at sürüleri olurdu hani onları çevirirlerdi biliyorsun. böyle alırlardı tamam. eşekler de öyle sürü halinde geliyorlar Niye? ya ben Marmaris'te gördüm oktaycım ormanda takılıyorlar abicim bir ses çıkarıyorlar var ya hakikaten ürkersin <gülüyor> evcil eşek çıkarmaz olsun oradan anlıyor hmm, musun yemin ediyorum 3'ü bir de şeylerden anlıyorsun bir de patır patır bütün patikalara yapıyorlar gidiyor sağa sola yapmıyor da patikaya yapıyor hayvanlarda böyle bir pis keçi oluyor. olması Fahir senin o gördüğün Oktaycım, bir eşekli keçiden... keçiyi sen yıllarca <gülüyor> şehirde yaşamış olsan bile ayırda dersin hayır ne bileyim patır patır daha daha eşeği diye bir şey duymadım ben ya daha iyi evet. keçise öyle Baş tıkı tıkı yani Bahşe tıkır tıkır çıkarttı dediğim benim çıkarttığı kabahatlerinden bahsediyorum. Bir keçinin onu çıkartma ihtimalini söylüyorum sana. Şu an ihtimalle sıfır. sıfır. Tahmin etmişsin. Sıfır. E, bu eşek e, sorunu en kısa sürede. Verimsizleştirmeye gidelim abi. Biz de kaç kere yolumuz Kıbrıs'a düşüyor. Ben giderim bir konuşurum. Arkadaşlar olmuyor böyle saldırmayın köylere falan filan diye. İkna yöntemimi mi? İkna metodunu kullanırız. İkna olmazlarsa o zaman sen gerekli uygulamalarını yaparsın. Yaparım tamam. Ne yapacaksın de ki? Eşeklere giderim. Eşeklere vadederim. Arkadaşlar kalır. derim. Bakın eşeksiniz. Tamam. Biz de insanız. Bir arada yaşamanın bir yolunu bulacağız. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Adadaki nüfusunuzu arttırarak köylüyü oradan kovmaya mı çalışıyorsunuz derim? Bu köylüye siz yardım ederseniz ne yiyorsunuz siz derim? İşte biz kekik yiyoruz da onu yiyoruz. Da. Bak adam karpuz yemeye başlayacak. Mevsimi geldi. Bunu kabuğunu yemeyecek. Çöp siz bu adamın işini görün karpuz kabuğuna doyun diyeceğim. Yemin ediyorum tam şey negotiator adamsın yani. eşeklere fısıldayan adam olarak da Kıbrıs'ta nam alacağım. Bence hakikaten... bizim eşek bu aralar şey oldu huysuzlandı. Eşeklere fısıldayan adamı çağırın diye. Gideceğim ben Fısır... fısıldaması da Güzel bir de kolay. heykeline, heykeline diksinler. Eşeğe fısıldarken. eşeğe fısıldarken arkadan da başka bir eşek sinsice yaklaşıyor. Bana fısıldarken. <gülüyor> Sana fısıldarken. Ay güzel olsun. Çok hadi, güzel, güzel olsun. ben nereye bir de buldum. <gülüyor> Heykelin ...tam o burun var ya... Evet, ...burnun ucuna. en ucuna... ...böyle gelen bütün gemiler... ...şeyler falan... ...ilk başta o heykeli görecek... ...nasıl? Sen ...beni böyle dev bir şey olarak yapsınlar... ...dev heykelimi... kafamı eşek gibi yapsınlar... <gülüyor> ...elimde de iki tane Nil anahtarı... ...aa çok güzel fikir... ...ben oturayım o heykelin dibinde... ...Jacob gibi... <gülüyor> <gülüyor> ...çok güzel bak... ...içine de sen oraya... ...bir güzel... ...oda moda bir şey yaparız... ...soba Moba bir şey kurulur... ...soyuk olur çünkü... ...bifler falan filan... Ha, ...o tip şeyler... ...artık o içini sen... Rustik mi yaparsın, ne yaparsın onu bilmiyorum. Zaten o bana şey gibi geldi ya. Lost'ta hani rakamlar böyle dönüyordu ya. işte hmm. İşte orada şey three diamonds yakalamaya çalışıyorsun o makine şey gibi. Şimdi ben Dönersin. Lost mu konuşuyorsunuz abi yayında. Yok, Kıbrıs konuşuyoruz. Bu arada bir Lost lafı duydum gibi geldi bana. Yok, da. ne alakası var ya? Bak ağır konuşuyorum. Yok yani hani orada Eyle kaybolanlara yönelik falan filan. ya zamanında. Tekrar ediyorum bir daha Los lafı ikinizin ağzından da duymayacağım 6 ay boyunca. Bir daha desene var. Los lafı duymayacağım. Ne kadar güzel Los lafı. Mesela birisi çalıyor Los la Bos. Efendim? <gülüyor> Kim çal Los La? Yok ya. Ağır konuşurum benim canımı sıkmayın. Ruh ikisini aramak artık demode. Evet zaten çok yavandı o laf. Ruh ikizim, ruh eşim. Ruh iki ikizi ayrı, ruh eşi ayrı bir de. Nasıl? Öyleymiş. <gülüyor> <gülüyor> Manyan biri bana zamanında açıklamıştı efendim onun Bir aynı cinsdir bir ayrı cinsdir ya. Ruh ikisi senin aynısı. Senkron. Sen yani senin şey Ruh eşi senin eşin olması gereken kişi. Vallahi bu ikizinle evleneceksin diye bir şey yok. Gerçek aşkın farklı bağışıklık sistemine, herhalde bağışıklık olacak bu. Farklı bağışıklık sistemine sahip insanlarda bulunduğunu iddia eden bir grup uzman DNA örneklerinden yola çıkılması gerektiğini söylemiş. Bir grup bir... uzman çavuş böyle bir açıklama yansıyordu. <gülüyor> <gülüyor> bir, grup, bir grup uzman çavuş böyle söyledi. <gülüyor> efendim size Böyle ya böyle olması lazım. Sizin bu. uzmanlık alanınız ne efendim? <gülüyor> biz asker <rüyümüz> yapıyoruz. <gülüyor> Niye böyle Böyle yapıyoruz? Biz. Gen ikizinizi dolayısıyla büyük aşkınızı bulmaya yardımcı olacak bu sistem demiş. Hiç öyle sokak sokak, kafe kafe, disco disco gezmenize gerek yok demiş bir grup uzman çavuş yaptığı açıklamada. <gülüyor> <gülüyor> DNA kodlarına göre insanların DNA'larını bir yerde toplayarak efendim bu bunun ikizidir. Bu bunun ikizidir diyerek pin kodu mu? Pin kodu gibi bir şey. Bu çünkü gazetelerde okudum. Bu şey var ya. Hmm. Aa, Yılmaz <gülüyor> ne Yılmaz? Yılmaz Güney değil. Yılmaz Yılmaz Erdoğan. Ha. Yılmaz Erdoğan bu şeyden doğum tarihlerinden pin kodunu bulup herkesin pin kodunun peşine düşmüş. Şeyleri buluyormuş. Şifreleri buluyorum falan diye herkese bu güzel numarayı yapıyormuş. Doğum tarihinden PIN kodu şifreciliği mi? PIN kodu şifreciliği. Tam Türkiye'ye göre Da Vinci şifresi şeyi. Siz kaç yılında doğmuştunuz? Efendim ben... Da Vinci kaç yılında doğmuştu? Al sana Da Vinci'nin şifresi işte. Veya Da Vinci'nin çocukları kaç yıllarında doğmuşlar? Da Vinci'nin Vinci Vinci çocuğu şifresi. var mı? Daha kendisinin çocuğu olduğunu... Muammer Da Vinci var. O babasının işini yapmalı da. Ne o esnaf değil mi? Esnaf şey yaptı. Sigorta işi yaptı daha doğrusu. Bütün bu babasının yaptığı şeyleri falan. Da Şapalleri, Vinci şifreleri. ...şey yaptı... ...sigortacılık yaptı... Ama ...güzel ...öbür gün bu eserleri bir şey olur falan diye... ...oradan çok güzel paralar kazandı... ...Vinci Sigorta... <gülüyor> Vinci, sigortacılık <gülüyor> ...Vinci Sigortacılık AŞ... <gülüyor> şey ...içiniz rahat olsun... <gülüyor> ...sloganım da gayet düz ama etkili... ...ay evet... Ay bugün bitti Ege. Bugün hiç. bitmez Fahir bitmez. bitmez Biter reydeciğim. mi kolay Hayır. değil bu işler. Buyurun bugün dinliyoruz sizi. Dinlersiniz canım. Her yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bakıyoruz şöyle o neler neler olmuş. Hayvanlar doğru ile yanlışı ayırabiliyor. Yok ya biz bugüne kadar demek hiç anlayamadık. Amerikalı uzman Mark Beckoff diyor ki hayvanlar tıpkı aynen insan gibi. Efendime söyleyeyim. Ee, ...insanlar gibi iyi, iyi, kötü... ...ayırt edebiliyor. Bu özellik hayvanların... ...gruplar halinde yaşamasın. E, biliyoruz. Biliyoruz hakikaten ya. Bu adam bir hayvan beslediyse ben ne olayım yani? Hayvan gördüyse diyeyim ben. ben aynen öyle. Yok karmaşık duygular ...hisseden kendi dünyalarında sosyal sorumluluğa... ...sahip hayvanların başında... ...kurt, çakal gibi yırtıcılar geliyor. Doğru. Kurt ve çakal... ...hiçbirimiz Çünkü beslemiyoruz. Zor şartlarda... ...yaşadıkları için... Birbirine daha bağlı oluyorlar. Tabii. Daha aile bağları kuvvetli oluyorlar. gibi düşün yani. Tabii kurtlar ya. beraber gezmez ki ya. Büyükür. Beraber mi gezer kurtlar? Aa, kurtlar sofrası dedik. Çakal sürüsü diye bir şey. Kurtlar sofrada bir araya gelir. Akşam öğünü kalkmaz diyerek. O ayrı bir şey. Kurtlar ikili ekipler halinde gezerler. Bir tane alfa kurt vardır. O alfa dişi yani alfa erkek. Siz burada ya şuraya, git, şuraya gidin falan filan diye. Ondan sonra işer. <gülüyor> giderler güzelce işemelerini yaparlar sınırlarını belirlerler akşam giderler sen nereyi belirledin işte toparcı orayı <gülüyor> zaten günde 2 litre su içmeleri şart koşuluyor tabii ki Çünkü yoksa, yani yoksa nasıl, nasıl belirleyeceksin sınırı sen en, en güzel toprakları buldun yok yalacak bir <gülüyor> olmaz yani zaten e, bir kurtta en iyi çalışan organ böbrektir ben bir de şeyi merak ediyorum şimdi hayvanlar böbreği mesela atarken öyle derler böbreğim kurt böbreği gibi olsun diyerek böyle bir temenniyle atılır. Hayvanlar oraya burayı kokluyorlar. Evet. Yani tabii ki sonuçta bunların koku alma yetenekleri bizimkinden kat kat fazla da şey mi oluyor yani buraya kedi yapmış buraya köpek yapmış ha bu dişi köpekmiş ben bunu takip edeyim falan diyebiliyorlar mı? Yine olsa... buraya bırakmışlar. Yok efendim bu çiftleşmek için Koku bırakmış, öbürü sınır belirlemiş. Ya koku bıraktığı mi? dediği sürekli bunlar işiyorlar benim gibi Evet işte nereden bileycek kurt oraya yani kurt kabahati geldiği zaman bir ağacın dibine yaptığı zaman bölge ben, mi belirlemiş. Ben bazen onu? benim de burnum hassastır mesela şeyden geçiyorum mesela bir köprü altından geçiyorum. Yapmışlar orayı. Diyor Böl... Allah kahretmesin diyorum ya buraya mı yaptınız diyor mesela. Ama bölge belirlemiş adam aslında. Adam bölgesini belirlemiş. Anlıyorum ki ben diyorum burada ben, ben barınamam diyorum. Ama ben sana bir şey sorayım orada seni rahatsız eden mesela bölge belirlemiş ya adam. Hı. O adam sanki hiç yokmuş gibi bir başka adam gelip tekrar aynı bölgeye ben de burayı belirleyeceğim diyerek yaptığı için oluyor. Yani orada benim söylediğim iki örnek fire. 10 kişi daha gelip böyle bölge belirledi. İşte o seni rahatsız ediyor. Bölgelerin tekrar tekrar belirlenmesinden, belirlenmesinden Buna bir sen. sistem getirmesi lazım yani. Bir kadastro işleminin tam yapılması. Tam yok. yani kim nereye ne yapacaksa ben de bileyim nereye yapacağımı, sen de bilin nereye yapacağını, Değil herkes mi? bilsin nereye yapacağını. Bölgeler belirlensin, <gülüyor> sen de ben de everybody Rahat ya, everybody, everybody hurtsu çalsana. Everybody hurts. Bu kadar düz çalışmasaydı kafan. Sound hakikaten yolun çok açıktı Fahir. O zaman isterseniz gerçekten de programımızı yol, yavaşça yavaş. kapatalım. Gençlere yol açalım biraz onda bekliyoruz Burak Can. Onu Onda bekliyoruz Fahir. Ne? Yolcu yolunda gerek. Yol, yolcu yolunda gerek. ne Sonra <gülüyor> doğru Balatalar bölgesi. Sürme ayta. Akta gelen ilk kelimeyle 4 şarkı imkanı. <gülüyor> bu, bu gece sevilen Öyünç Otel'de. <gülüyor> Üstelik jeton atmanıza da gerekiyor. Evet. Yarı sabah beraber sevgi dinleyiciler hoşça kalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın Günay ay ay ay dın